Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selam ala Rasulullah vebat. Saygıdeğer kardeşlerim, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 27. sayfasından okumaya devam ediyoruz inşallah. Yüce Allah'ın kulları üzerindeki haklarından bazıları, kendisine iman edilmesi Allah'ın kulları üzerindeki haklarından birisidir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara peygamberlere inanır. Bakara suresi ayet 177 Peygamber Rabbi tarafından indirilene iman etti. Müminler de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Bakara suresi ayet 285. Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine iman edin. Nisa suresi ayet 136. Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanı sorduğunda şöyle cevap vermiştir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayırla, hayrıyla, şerreyle kadere inanmandır. Hadis Müslim'de geçmekte. Allah'ın kendisinin isimleri ve sıfatları hakkında haber verdiği veya Resulullah'ın Allah'ın isim ve sıfatlarına dair bildirdiği şeylere inanmak, Allah'a iman etmeye dahildir. Yine onun alemlerin Rabbi olması, yaratıcı ve rızık veren olması, zatının isimlerinin, sıfatlarının ve fiillerinin mükemmel olması buna girer. Peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş olması, her şeye bir kader belirlemesi, var olmadan önce onları bilmesi, eşinin, benzerinin ve denginin olmaması... Her şeye kadir olması ve her şeyi bilmesi de buna girer. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan o doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. İhlas suresi ayet 1 ve 4. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şura suresi ayet 11. Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah her şeyi bilir. Siz ise bilemezsiniz. Nahl suresi ayet 74. Onun bir adaşı, benzeri olduğunu biliyor musun? Meryem suresi ayet 65. Onun mükemmelliğine delalet eden başka ayetler de vardır. O, kemal yani mükemmellik sıfatlarına sahiptir. Eksiklik ve kusurlu olmakla ilgili sıfatlardan uzaktır. O, kendisinin ve peygamberi Muhammed'in bildirdiği gibi en güzel isim ve en üstün sıfatlara sahiptir. Müminin görevi, yüce Allah'ın isim ve sıfatlarına tahrifsiz tatilsiz, tehbihsiz ve tek yifsiz bir şekilde inanmasıdır. İstiva, vecih yani yüz, yet yani el, rahmet, gadap yani kızmak, nüzul inmek, ilim, irade ve Allah'ın başka sıfatları bunlardan bazılarıdır. Kitap ve sünnette gel geldikleri gibi sabittirler. Biz de onları ehli sünnet vel cemaatin kabul ettiği gibi kabul ederiz. Nitekim Selefi Salihin, Allah'ın arşa istivası hakkında şöyle demiştir. İstiva malumdur. Nasıl olduğu ise bilinmemektedir. Ona iman vaciptir. Hakkında soru sormak ise bidattir. Yaratıcının bütün sıfatları hakkında da bu böyledir. Yaratıklarından hiçbiri hiçbir sıfatta kesinlikle ona benzemez. Onun yaratıcı, rızık veren, işleri düzenleyip yapan, veren ya da vermeyen, alçaltan ya da yükselten, aziz ya da zelil eden, yaşatan ya da öldüren olduğunu ve her şeye gücünün yettiğini söylemek ve Allah'ın tek yani samet hiçbir kimseye muhtaç olmayan Mülkünde ortağının olmadığı, ibadet edilmeye sadece onun layık olduğuna inanmak da böyledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet et. İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Zümer suresi ayet 2 ve 3 Gerçek mabud yani ibadet edilen sadece Allah'tır. Allah haktır. Sözü de haktır. Hakka davet ona aittir. Ona ibadet etmek haktır. Ondan başkası batıldır. Sadece ondan yardım istenir. Sadece Allah'a adak yapılır. Ancak ona dayanılıp güvenilir. Ancak ondan şifa dilenir. Sadece onun beyti tavaf edilir. Sadece onun için kurban kesilir. Sadece ona dua edilir. Sadece onun için yemin edilir. Diğer ibadetlerde de sadece onun için yapılır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka hak ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bakara ayet 136. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Fatiha suresi ayet 5. Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka yalvardıkları ise batıldır. İşte o çok yüce, çok büyük olan Allah'tır. Hac suresi ayet 62. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Nisa suresi ayet 48. Kim Allah'a ortak koşarsa... Allah ona cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Maide suresi ayet 72. Bunların özeti yüce Allah'a imanda şu dört hususun bulunmasıdır. 1- Yüce Allah'ın varlığına iman. Buna fıtrat delalet eder. Hiçbir yaratık yoktur ki Allah'a ve varlığına iman üzere yaratılmış olmasın ve aklı Allah'ın varlığına delalet etmesin. 2- Allah'ın rububiyetine, Rablığına iman, yani sadece O'nun Rab olduğuna, ortağı olmadığına, alemin yaratıcısı, işleri yöneten, dirilten, öldüren olduğuna, rızık veren ve güç sahibi olduğuna iman, Allah'ın Rab olduğunu Büyüklük taslayan ve inatçıdan başka inkar edecek kimse yoktur. Yüce Allah Firavun hakkında şöyle buyuruyor: Vicdanları onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları inkar ettiler. Nimil suresi ayet 14. 3. Üç. Yüce Allah'ın uluhiyetine, ilahlığına iman. Bu Sadece Allah'a kulluk edilmesi ve ibadet edilmeye ancak O'nun layık olmasıdır. 4- O'nun isim ve sıfatlarına iman. Bu Allah'ın kendisi için kitabında ve Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde belirttiği isim ve sıfatları... ...kendine layık bir şekilde değişiklik yapmadan, iptal etmeden, nasıl olduğunu sormadan ve başkasına benzetmeden kabul edilmesidir. Kendisi için nasihatte bulunmak Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Müslüm'ün sahihinde temim eddari tarafından rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. Biz Allah'ın Resulü Kimin için din nasihattir dedik? O şöyle cevap verdi. Yüce Allah için, kitabı için, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem için, Müslümanların yöneticileri ve halk için. Allah için nasihat, nasihat etmek en mükemmel şekilde vacip ve farzları yerine getirmeyi gerektirir. Bu ihsan derecesidir. O da senin, Görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür. Nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmaya çalışmak, haram ve mekruhları terk etmek böyledir. Allah için nasihatte bulunmak, farz olanı yerine getirmede ve haram kılınandan çekinmede, Allah sevgisine uymaya aşırı ilgidir. Allah'ın kalbe ve diğer organlarla her sevilene tercih edilmesi, ibadetin sırf ortağı olmayan Allah'a ait olmasıdır. Bunun için Yüce Allah şöyle buyuruyor. Zayıflara, hastalara harcayarak bir şey bulamayanlara Allah ve elçisi için öğüt verdikleri takdirde sefere katılmamalarından ötürü bir günah yoktur. ''İyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah bağışlayan, esirgeyendir.'' Tevbe suresi ayet 91. Bu ayette Allah cihada güç yetiremeyenlerin mesuliyetten kurtulmalarını Allah için nasihat etmeye bağlamış ve nasihat ettikleri için onları iyilik edenler diye adlandırmıştır. Hemen tevbe etmek Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır.'' İnsan hayatında hangi olay ve felaketlerle karşılaşacağını bilemez. Bugün sağlıklıdır, yarın hastadır. Bugün zengindir, yarın fakirdir. Bugün boştur, yarın ise meşguldür ve benzerleri sayılabilir. Akıllı bir kimsenin vaktini dini ve dünyası için hayırlı olan şeyle değerlendirmesi gerekir. Hemen samimi ve içten bir tevbede bulunmalıdır. Geciktirmeyip, yarın, yarın deyip durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi ben günde yetmişten fazla Allah'tan af diliyor ve ona tevbe ediyorum. Hadis buharide geçmekte. Başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. Ey cemaat Allah'a tevbe edin ve ondan af dileyin. Çünkü ben günde ...yüz defa tevbe ediyorum. Hadis Müslim'de geçmekte. Kişi yarın ne ile karşılaşacağını bilemez. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez... ...ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Lokman suresi ayet 34. İbadetin sadece kendisine yapılması... ...Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Çünkü o yaratıcı, rızık verici... Ellerindeki bütün nimetleri kullarına lütfedendir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahl suresi ayet 53. İnsana verdiği ilim ve marifetin hepsi de sadece Allah'tandır. Bundan dolayı o sadece kendisine ibadet edilmeye layıktır. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah Allah. Sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman hiçbir şey bilmiyordunuz. Size işitme duyusu, gözler ve gönüller verdi ki şükredesiniz. Nahl suresi ayet 78 Allah Rabbine ve yaratıcısına ibadette güç vermesi ve Rabbine ibadette kendisine yardımcı olması için insana sayısız nimetler lütfetti. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Eğer Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. İbrahim suresi ayet 34. Bugün birçok kimse Allah'ın kendi üzerindeki hakkından habersizdir. Allah'a ne hamd ederler ne de şükrederler. Günah, isyan, Allah'a ibadette kusur ve ihmalkarlık almış yürümüş. Nimet verene şükretmek yerine nankörlük yapıyorlar. Allah'ın nimetini inkar etmiş, rezil ve perişan bir hale düşmüşlerdir. Onlara Allah'tan nimetler iniyor, onların da şerri Allah'a yükseliyor. Allah'ın bizleri koru. Zamanımızda birçok Müslüman, İslam'ın en önemli esaslarından biri olan namaz hakkında bile ihmalkarlık yapmaktadır. Bu konuda... Ne kadar da ihmalkarlık ve ilgisizlik var. Hatta bazıları onu hayat sözlüğünden çıkarmış. Günün ve gecesinin listesinde asla ona yer vermemiş. Bu ihmalkarlıktan daha ileri bir ihmalkarlık, bu kayıptan daha ileri bir kayıp olabilir mi? Yüce Allah kullarına 24 saatte 5 vakit namazı farz kıldı. Onlara... Namaza dikkat etmelerini emretti. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Namazlara dikkat edin. Özellikle orta namaza. Kalkın Allah için saygıyla divana durun. Bakara suresi ayet 238. Namaz müminler üzerine vakitleri belirli olarak yazılı bir farzdır. Nisa suresi ayet 103. Namaz, Müslüman, kafir ve müşrik olmayı birbirinden ayıran sınırdır. Farz olduğunu inkar ederek namazı terk eden ittifakla kafirdir. Namazı üşengeçlik ve tembellik yüzünden terk eden ilim adamlarının en sahih görüşüne göre çok büyük bir sıkıntıdadır. Zamanımızda birçok kişinin ihmal ettiği şeylerden bir diğeri de zekattır. Zekat, zengin Müslümanlardan alınıp fakirlere verilen bir haktır. Bazıları İslam'ın bu esasına dikkat etmez ve aldırmaz oldular. Banknotları, altın ve gümüşleri biriktirip Allah yolunda harcamıyor ve bu konuda Allah'ın hakkını ödemiyorlar. Halbuki malı onlara veren Allah'tır. Sonra onların çoğunun şükrettiğini de görmezsin. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele. O gün cehennem ateşinde bunlar kızdırılıp, onlarla onların alınları yanları ve sırtları dağlanır. İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın denilir. Tevbe Suresi Ayet 34-35 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Altın ve gümüş sahibi bir kimse zekatını vermezse kıyamet gününde onlar ateşten levha halinde açılacak cehennemde bu levhalar kızdırılacak alnı, yan tarafı ve sırtı ateşten levhalarla dağlanacak cildi yandıktan sonra tekrar yenilenecektir ve bu Kullar arasında hüküm verilinceye kadar uzunluğu 50.000 bin sene olan bir günde tekrarlanacaktır. Sonra yerini görecek ya cehenneme yahut da cennete gidecektir. Hadis Müslüm de geçmekte. Zekat kişinin Müslümanlığının ancak onu ikrar etmekle gerçekleşeceği esaslardan biridir. Bu Allah'ın kulları üzerindeki haklarından birisidir. Ramazan ayında oruç tutması da Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Çünkü o İslam'ın dördüncü esasıdır. Oruç dışında bütün ibadetler insana aittir. O Allah'ındır. Allah diğer ibadetler arasında onu kendisine ayırmıştır. Çünkü oruçluya kendi lütfundan karşılık verecektir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurur. Oruç dışında Adem oğlunun her ameli kendisine aittir. Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Allah azze ve celle onu kendisine ayırdı. Çünkü onda Allah'a ihlas ve ona itaat vardır ibadet vardır. Oruç insanların bilemeyeceği gizli ibadetlerdendir. Hatta o kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Ramazan ayında güpe gündüz açıktan yiyip içtiklerini gördüğümüz bazı insanlara yazıklar olsun. Onlar Allah'ın üzerindeki hakkını ödememiş, Rablerinin cennetteki nimetleri yemekten Uzaklaşmış ve Rab'lerinin büyük affını istememiş oldular. Gece gündüz Allah'ın nimetini yerler, hayatlarını o nimetlerle sürdürürler ama o nimetlere şükretmezler. Hatta iyiliğe nankörlük ile, iyiye kötü ile karşılık verirler. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey değildir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargahtır. İbrahim suresi ayet 28-29 İnsan kendisine iyilik yapanı gördüğü iyilikten dolayı mükafatlandırır bize ihtiyacı olmadığı halde ve biz ona muhtaç olduğumuz halde yerin ve göğün Rabbine körlük nasıl yapılır? Müslümanın Allah'ın nimetlerine şükürle karşılık vermesi ve ondan utanması gerekmez mi? Evet. Vallahi bu ancak helak edici bir gaflettir. Allah'ım bizi bu gafletten uyandır. Hacca gitmek de Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Çünkü hac İslam'ın beşinci esasıdır. Müslümanın hemen hac görevini yerine getirmesi bu konuda gevşek ve üşengeç davranmaması gerekir. Ta ki başına bir şey gelip de onu bu görevi yerine getirmekten alıkoymasın. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müsteanidir. Ali İmran ayet 97. Haccın şartlarını taşıyan birinin bir an önce bu görevi yerine getirmesi gerekir. Makbul hac sahibinin onu yaparken günah işlemediği, bağırıp çağırmadığıdır. Böyle bir haccın mükafatı ise ancak cennettir. Vallahi Allah'ın kendisinden başkasının bilmediği kadar nimetler verdiği kimseler görüyoruz. Onlar yüce dinimizin emrettiği bu ibadeti yerine getirmezler. Hatta bazıları hiç aldırmaz. Bazıları da ileriye atarlar. Halbuki ileride başına gelebilecek felaket ve olayları bilemezler. Böylelerinin... İyi işlerde acele etmeleri, Allah'ın haklarını yerine getirmek ve rızasını kazanmak için paçalarını sıvamaları Allah'ın onların üzerindeki hakkıdır. Sabır Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Sabır en üstün derecedir ama o dereceye onun Allah katındaki değerini ve büyüklüğünü bilen pek az Kul ulaşır. Kulların görevi Allah'tan sevap umarak onun takdir ettiğine sabretmektir. İnsan sabırsızlık göstererek Allah'ın kaza ve kaderine itiraz etmemelidir. Aksine onun üzerine düşen sabretmek ve sevap beklemektir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin. Ali İmran ayet 200. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer suresi ayet 10. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Kim sabrederse Allah onu sabırlı hale getirir. Kimseye sabırdan daha iyi ve daha geniş bir mükafat verilmemiştir. Hadis Bukhari ve Müslim'le geçmekte. Ey Müslümanlar! Sabır üç türlüdür. 1- Allah'a ibadet konusunda sabırlı olmak. İbadet, insana zor gelen ağır bir şeydir. İnsanda biraz güçsüzlük ve yorgunluk olduğu zaman ibadet bedene ağır gelebilir. Bazen onda mali, ve başka yönden bir güçlük de olabilir. Fakat insanın sabredip direnç göstermesi ve kendini sabretmeye alıştırması gerekir. İbadetlerde nefse ve bedene sabır ve tahammül gerektiren biraz güçlük vardır. 2- Allah'ın haram kıldıklarına sabretmek. İnsanın kendisini... Allah'ın haram kıldığı şeylerden alıkoyması gerekir. Çünkü kötülüğü emreden nefsiz, nefsi emmare, sahibini kötülük işlemeye, çirkin söz söylemeye ve kötü davranışta bulunmaya çağırır. İnsanın sabretmesi, sabra alışması ve Allah'ın haram kıldıklarından uzak durması gerekir. Bilmelidir ki Allah'ın haram kıldıklarını yapan, Allah'a isyan etmiştir ve o ceza, Üzüntü ve pişmanlıkla karşı karşıya gelecektir. Onun kazananlardan ve mutlu kimselerden olması için kötülüğü emreden nefsiyle mücadele etmeye çalışması gerekir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim cehennemden uzaklaşıp cennete konursa o gerçekten mutluluğa ermiştir. Ali İmran ayet 185. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sabır ışıktır. Hadis müslümde geçmekte. Çünkü gam, keder ve sıkıntı sabırla dağılır. 3- Allah'ın takdir ettiğine sabretmek. Takdir edilen iki çeşittir. A- Allah'ın iyi şeyler takdir etmesi. Bu şükür gerektiren kaderdir. Şükür ise sabır gerektiren ibadetlerdendir. Allah'ın izniyle ondan dolayı sevap meydana gelir. B. Allah'ın kötü şeyler takdir etmesi. Bu insanın hoşuna gitmeyecek şekildedir. İnsan malı, bedeni ve ailesi konusunda sınavdan geçirilir. Sınama çeşitleri üçtür. Bunlar sabır, direnç ve tahammül göstermeyi gerektirir. İnsan kendisini haram kılınan, sabırsızlık, canını sıkma, dil, el ve kalple Allah'ın takdirine razı olmama gibi hallerden alıkoyup sabretmeye sevk etmelidir. İnsan Allah'ın kendisi için takdir ettiğine sabrederse Allah'tan ona sevap müjdelenir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden bir miktar eksilterek mutlaka deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele ki onlara bir bela eriştiği zaman biz Allah içiniz ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara suresi 155 ve 157. ayetler. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Mümin kulumun dünyadaki ailesinden en sevdiği birisini elinden aldığımda sonra da benden ecrini istediğinde benim katımda o kulumun mükafatı ancak... Cennettir. Hadis Bukhari'de geçmekte. Bu dünyada sevdiği şeyden mahrum olma belasına uğrayan, Allah katında bunun sevabı olduğuna inanarak sabreden ve işini Allah'a havale eden kimseye Allah mutlaka ecir verecektir. Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak verilecek ve bundan sonra Allah'ın izniyle cennete gireceklerdir. Enes radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah kulumu iki sevdiğinden, yani gözlerinden mahrum ettiğimde o sabrederse iki sevdiği yerine ona cenneti veririm buyurdu. Hadis buharide geçmek. Gerçek müminin kendisini sabırlı olmaya sevk etmesi, kendisini tutması ve Allah'ın sevabını umarak sabretmeye alışması gerekir. Kul hiçbir durumda sabra muhtaç olmadığını ileri süremez. Çünkü insanın en iyi günü de vardır, kötü günü de vardır. Ahire davana en hamdulillahi Rabbi alamin.